Kıymetli izleyenlerimiz hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selamlarımızı ve hürmetlerimizi gönderiyoruz efendim. Alan selamı, rahmeti, bereketi, güzelliği üzerinize olsun. Evvela alemler Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamde bir tek layık olan O'dur. Bütün alemlerden O'na hamdolsun. <gülüyor> Selatü selam Allah'ın Nebisi'nin, resulünün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in, ehlibeytinin Beyti'nin ve Ashab'ın üzerine olsun ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Bir söz takığı programımızda tekrar efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneteceğiz. Efendim özellikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Hamdolsun. Nasılsınız? <gülüyor> Hamdolsun. Teşekkür ederiz. Alevizem bebersin. Al al al efendim Orhan Ekinci, <gülüyor> selamun aleyküm. İş al yüzünden al cuma namazına gidemezsek veya üç cumayı kaçırmak hükmü nedir hocam? Allah rahmeti bereketi üzerinize olsun demiş efendim. Cumayı ya Ve Ve alamin Cuma yı kaçırmanın hükmü nedir? Eğer üç Cuma kaçırırsak ne olur? Alimlerimiz bu konuda mutlaka e, ictihat etmişler, fikirlerini beyan etmişler. Bir kısmı kafir olur diyenler vardır. Bir kısmı da kalbi mühürlenir diyenler vardır. Kalbi de mühürlense, kafir de olsa, aynı şeydir ikisi zaten, ebediyen kaybetmek demektir. Hiçbir amel imanı e, batıl etmez o amel hangi amel olursa olsun aynı şekilde hiçbir günahta gene imari perdelemez yok etmez yani ama e, mutlaka bir zararı vardır daha doğrusu kazanılmayacak bir nimet vardır eğer bir şeyi Allah emretmişse Mutlaka onun karşılığında bir nimeti ikram edecek. Eğer cumayı kaçırırsak, 3 cuma, 5 cuma her neyse mutlaka bir şeyleri kaybederiz, kazanmamış oluruz. Allah'ın bize ikram ettiğini almamış oluruz, alamamış oluruz daha doğrusu. Böyle bakmak gerekiyor. Eğer böyle bakarsak doğru anlamış olur, doğru da hüküm vermiş oluruz. Mutlaka cumaya gitmeye çalışmak gerekiyor. Ama iş yerinden eğer izin alamıyorsa, iş sahibi izin vermiyorsa, eğer izinsiz giderse, bir sorun çıkacaksa, sorumluluk kesinlikle bütünüyle iş sahibine aittir. Bu günahı yüklenmiş olur. Allah cuma günü Allah'ın zikrine, namaza davet edildiğinizde, alışverişi bırakıp Allah'ın zikrine koşun dedi. Namazı kırıp bitirdikten sonra, Allah'ın sizin için takdir ettiklerini almak, aramak üzere, yeryüzüne dağılın, dedi. Allah alışverişi bırak, namaza gel diyor, beni zikretmeye gel diyor. Eğer biri de yok, Allah'ın emri geçerli değil, benim emrim geçerlidir, namaza gidemezsin derse, bu durumda işte, bu küfre düşmüş olur. Namazı bırakan ya da namaza gidemeyen değil, böyle hüküm veren küfre düşmüştür. <gülüyor> Cihalet nasıl ki mazeretse, mecburiyet ve mazerettir. Nasıl ki Allah haramları sayarken leş, kan, domuz eti, fal okları haramdır dediyse <gülüyor> ama mecbur kalırsanız aşırı gitmemek kaydıyla evet yiyebilirsiniz dedi. Mecbur kaldığınızda aynı şey ibadetler için de geçerlidir. Orada mecbur kalmış Mecbur kalınca herhangi bir sorun yok ama bunun e, içinde çabasını, gayretini sarf etmesi gerekir. Nasıl yani Cuma namazını eda edebilecek, ibadetini yapabilecek, namazını kılabilecek bir iş aramaya çalışmak gerekiyor. E, nasıl olsa sorumlusu ben değilim, işverendir demek doğru değildir. Bunun içinde belki e, bir işyerinde çalışanlar hep beraber buna müdahale etmelidir, itiraz etmelidir, hep beraber buna bir çare bulmalıdır, gerekirse evet, Cuma günü bir saat fazladan izin verilsin, biz de bir saat fazla mesai yapalım. İşveren hangi gün istiyorsa o gün bir saat fazla mesai yapmak istiyoruz ama Cuma namazımızı kılmak istiyoruz demelidir. E, mutlaka bir çare olur, Allah yardım eder. Cuma namazını eğer biri üç cuma namaz kılmazsa herhangi bir şeyi kaybetmez ama çok şeyden mahrum kalır. Allah'ın huzuruna çıkmaktan, Allah'ın emrini yerine getirmekten, o ikrama nail olmaktan, müminlerle, müslümanlarla beraber olup o haftalık toplantıyı yapmaktan mahrum kalır. Evet. Efendim, bir etmeyin ne hikmeti var? Kürtçe huda demek günah mı? Ekmeğin <gülüyor> hiçbir hikmeti yoktur. İnsan için yaratılmış bir nimet. İnsan topraktan yaratılmış. Dolayısıyla onun gıdası da topraktandır. Ekmek en kamil manada onun o gıdasını, ihtiyacını karşılayacak bir nimettir. Yoksa ekmeğe ayrı bir e, özellik vermek, ayrı bir büyüklük vermek doğru değildir. Bütün nimetler neyse nimet olarak ekmek nimeti de odur. Arada hiçbir fark yoktur. Huda demek doğru müdür? Huda demek, hode demek e, farsa bir kelimedir. Yaratan manasınadır. Yaratan, yaratan hidayeti veren manasındadır. Nasıl ki biri yaratan böyle buyurmuş dediğinde bir sorun olmuyorsa hode demekte de aynı şekilde bir sorun olmaz. Ama Allah ayeti kerimede ister Allah deyin, ister Rahman deyin. En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'ı davet edin, Allah'ı zikredin, Allah'a dua edin. Mize de düşen Allah demektir ya Rahman demektir. Bunlar ikisi de Zat ismidir. Ötekileri de sıfat isimleridir. Herhangi bir sıfat ile Allah'ı anmak e, herhangi bir e, sorun teşkil etmez. O bölgede, o memlekette herkes e, nasıl kullanıyorsa onu anlatırken öyle anlatacak. Evet, Onun için Hode demek bir sorun teşkil etmez ama doğrusu Allah demektir ya da Rahman demektir. Çünkü Allah öyle buyurdu kelime de, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Zat isminin, Allah isminin yerine bir tek Rahman ismi kullanılabilir. Ama birinin yaratan böyle buyurdu demesi de nasıl ki bir sorun teşkil etmiyorsa, hode demek de aynı şekilde bir sorun teşkil etmez. Evet. Efendim Feyza <gülüyor> isimli bir izleyicimiz hasta kızım için hocamızdan dua istiyorum demiş efendim. Allah şifa versin inşallah. Allah bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar versin inşallah. Allah hiç kimseyi hasta düşürüp o ilaçlara muhtaç etmesin inşallah. Amin. Ama Allah bir hastalık verdiğinde mutlaka Allah'ın bir muradi vardır. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam hastalanmayan vücutta kaybolmayan malda hayır yoktur. Eğer hastalık geliyorsa bu durumda Allah ona ikram etmeyi dilemiş. Allah ona bir şeyler öğretip bir şeyleri tattırıyor. Önce ona arziyetini tattırıyor. Buyurdu ki Resulullah Efendimiz Vesselam bir hastayı ziyaret etmeye gittiğinizde ondan dua isteyin. Çünkü Allah hastanın duasını reddetmez. Niye duasını reddetmiyor? O anda kibir diye bir şey onda kalmamıştır. O anda Rabbine boyun bükmüştür, bütünüyle Rabbine muhtaç olduğunu anlamış, bütünüyle gönlünü Rabbine açmış, Allah ile arasındaki perdeler kalkmıştır. Onun için duası reddolmuyor. O zaman eğer hastalık Allah ile aramızdaki perdeleri kaldırıyorsa bu bir nimettir. Bu Allah'ın bir ikramidir. Manevi olarak büyüyerlem diyedir. Manevi olarak kendimizi, arziyetimizi, bütünüyle Allah'a muhtaç olduğumuzu anlayıp, bunu tadıp, bunu yaşayalım diyedir. Sonra Allah şifayı verdiğinde o sağlığın kıymetini, değerini de bilelim diyedir. Bununla beraber çocuklar da hasta olur. Bu sefer aynı şekilde büyükler onunla imtihandadır ona duaya koyulmuştur, dua ediyordur, onun için emek sarf ediyordur, çaba gayret sarf ediyordur, uykuları kaçıyordur, iyileşsin diye ona hizmet ederler, yine kazanırlar. Her halükarda ister hastalık olsun, ister yokluk olsun, ister başka bir sorun, başka bir sıkıntı olsun, her ne olursa olsun, mutlaka Allah kuruluna, bir şeyi vermeyi dilemiş, ikram etmeyi dilemiş, ona bir şeyi, bir şeyleri öğretmeyi dilemiş, bir şeyleri tattırmayı dilemiştir. Yoksa o manevi olarak büyümez, hep öyle çocuk olarak kalır. Evet, büyüyebilmesi için de mutlaka Allah imtihanlara böyle tabi tutuyor. Ama hangi imtihan olursa olsun, biz kendimiz için hayır olarak neyi görüyorsak o duamızı yapıyoruz. Bununla beraber ne diyoruz? Ya Rabbi, her şeyin en iyisini, en güzelini bilensin. Benim için hayır olanı bilip, hayır olanı, rahmet olanı, güzel olanı yaratansın. Ama senin aciz korun olarak ben de senden evet, sahat istiyorum, afiyet istiyorum. Sıkıntımın giderilmesini istiyorum, sorunumun bitmesini istiyorum deyip dua eder edebilir etmelidir. Bu kulluğun gereğidir. Evet. İnşallah böyle de dua edeceğiz. Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Amin. Sağlık, afiyet ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Evet. Efendim Bayram Usta Allah'ın selamı üzerimize <gülüyor> olsun hocam. selam. Ben Adana'dan Bayram Usta bize dua edin. Sizi Allah için izliyoruz. Geçmiş bayramınız mübarek olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimize Allah için ulaşmak istiyoruz. Allah için bir şeyler anlatıp beraber yol yürümek istiyoruz. Niyet Allah'ın rızası olunca, Allah için olunca Allah mutlaka onu kabul eder. Allah bizi kendisi için birbirini sevenlerden eylesin inşallah. Amin. Evet. Alaaddin Ala Ankara'dan Selamünaleyküm <gülüyor> muhterem hocam. Aleykümselam. Maşallah programınız çok güzel muhterem hocam. İslam yolunda cemaatle girmeyi seviyorum. Ama her İslami cemaatler birbirinden ayrı, vahadet yok. Artık böyle bir duruma gelmişiz ki korkuyoruz. Bu sefer cemaatlere, ilim gruplarına gitmese o kişi bozuluyor, başı boş kalıyor. Bu durumda ne yapmalıyız sevgili hocam? Selam ve dua eyle demiş efendim. Evet. Resulullah Efendimiz'in döneminde ondan sonra bir sürü sahte peygamber türemiştir. Sahte peygamberler var diye gerçek peygambere, hak olan peygambere iman etmemek, ona gitmemek, ona tabi olmamak. Nasıl ki insana ebediyen kaybettiriyorsa aynı şekilde kıyamete kadar da bu böyle olacak. Hiçbir zaman vahdet olmayacak. Vahdet olmaz. Bir tek vahdet olma imkanı vardır, o da imanda vahdet. Hangi cemaate gideceğimizi bilemiyor ve hangisinin hak olduğunu bilemiyoruz demek doğru değildir. Çünkü elimizde bir ölçü vardır. Allah'ın ölçüsü vardır. Doğru, hak olan ölçü vardır. Allah bizim kitabımız hakkı söyler dedi. Allah'a güvenmemiz gerekir. Bakacağız Hak cemaat deyince neyi anlamak gerekiyor? Hayati Kur'an'a göre yaşayan, Kur'an'ın kendisinde canlandığı, ahlaka dönüştüğü, imana dönüştüğü, amele dönüştüğü, ihlasa dönüştüğü kullar demektir. <gülüyor> Hak cemaat aynı şekilde Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam nasıl sahabesiyle beraber iman ettiyse, Allah'a teslim olduysa, Kur'an onlarda ahlaka dönüştüyse, aynı şekilde amele dönüştüyse, hayatlarını Kur'an'a göre yaşadığılarsa hak budur. Hangi cemaat böyleyse o hak cemaattir. Bunu dışına çıkan hak cemaat olmaz. Konuşurken ne söylerlerse söylesinler. Eğer imanları, ahlakları, amelleri buna uymuyorsa o hakta değildir. İstediği kadar ben haktayım demiş olsun. Ne kadar hakta olur? Resulullah Efendimize o sırat-ı müstakime uyduğu kadarıyla. Ahlakları onlara benzediği kadarıyla, amelleri onlara benzediği kadarıyla. Bunun içinde Resulullah Efendimizin Aleyhissalatu vesselam'ın vazifeleri vardır. Allah'ın ona yüklediği vazife vardır. Nedir o? Seni insanlara uyarıcı mübeşir nezir olarak gönderdim şahit olarak gönderdim hem uyarması gerekir hem müjdelemesi gerekir bir de haliyle ahlakıyla ameliyle de hayatıyla da örnek olması gerekir aynı şekilde size bir resul gönderdik size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın Kendisinin okuyup açıklaması yetmiyor. Bir de açıklattırmalıdır Yani onlara siz de böyle yapın. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edin. Kıyamet günü Allah sizi bu kitaptan sorumlu tutacağını vaat etti. Size hikmeti öğretsin. Evet, Resulullah Efendimiz'in vazifelerini söylüyoruz. Hikmet Allah'ın muradıdır. Allah'ın muradını anlamaya çalışmak gerekiyor. Hikmeti öğrenmeye çalışmak gerekir o cemaatte. O cemaatin böyle bir cemaat olması gerekir. Bununla beraber hikmet ehli olmak için, o cemaatin hikmet ehli olması için o cemaati idare edenin, cemaatin imamının o hikmeti de onlara öğretmesi gerekir. Bir de onların nefsini tezke etmesi gerekir. Temizlemesi gerekir. Kötü hallerini Güzel, aklakla değiştirmesi gerekir. Başka bir de onlara bilmediklerini öğretmesi gerekir. Yani bilmediklerimizi o cemaatin içinde öğrenmemiz gerekir. Bu böyleyse bu hak bir cemaattir. Bu Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yolda yürüyen bir cemaattir. Bu Kur'an'a iman etmiş, Kur'an'ı imana, aklaka, amele dönüştürmüş, dönüştüren bir cemaattir. Bu cemaat hikmet ehlidir. Allah'ın muradını anlayan, hikmetini anlayan, gereğini yapan ve yaşayan bir cemaat demektir. Yoksa 3-5 kişi bir araya gelmiş, biz de bir cemaatız. Doğrudur. Onlar da bir cemaattir. Ama hangi cemaat? Hak üzere bir cemaat mı? Yoksa batıl üzere bir cemaat mı? yolu yürürken Resulullah Efendimiz'e mi tabi oluyorlar? Kur'an'a mı tabi oluyorlar? Allah'a mı itaat ediyorlar? Yoksa Allah'a, Resulüne itaat edip, Resulüne tabi olup Kur'an'a uyuyoruz diye Kur'an'ı kendilerine mi uyduruyorlar? <gülüyor> Dini kendilerine mi uyduruyorlar? Kendi kendilerine din mi üretiyorlar? Allah benimdir, bizim midir diyorlar. Biz Allah'a aitiz demeyip Allah bizim midir diyorlar. Eğer bir cemaat, bir tek biz haktayız diyorsa, Bilelim ki o hak bir cemaat değildir bir kere. Herkes Allah'ın kuludur. Kimin Allah'a daha yakın olduğunu bilemiyoruz. Hiç kimse bunu bilemez. Bir tek bunu Allah bilir. Çünkü insanın gönlünü bilen Allah'tır. Neye göre bakarız? Evet, zahire göre bakıp biraz önce o saydıklarım varsa o cemaatte, zaten biri onların içinde bulunduğunda, eğer her gün biraz daha Allah'a yaklaşıyorsa, her gün biraz daha Allah'ı seviyorsa, her gün biraz daha nefsi olur, te oluyor, temizleniyorsa, bununla beraber o Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli ediyorsa, güzelleşiyorsa manevi olarak, her gün biraz daha dünyadan bir adım uzaklaşıp ahirete bir adım yaklaşıyor. Yani ahireti dünyadan daha çok sevmeye başlıyorsa, seviyorsa, her gün biraz daha Allah'ın ayetleri üzerinde tecelli ediyorsa, bu hak olan bir cemaattir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, aleyhissalatü vesselam, nasıl ki sürünün kurduğu varsa, insanların da kurduğu vardır. Sürüden ayrılan koyunu nasıl kurt kapıyorsa, parçalıyorsa, hak olan cemaatten de, eğer insan ayrılırsa, onun kurduğu olan şeytan, onu parçalar. Onun için hak olan cemaatten ayrılmayın. Kim hak olan cemaatten kıl kadar ayrılırsa cahiliye ölümüyle ölür buyurdu. Allah bir de hep beraber Allah'ın ipine sarılın dedi. Yani tek kelimeyle cemaatsiz de olmuyor. Hep beraber toplu halde Allah'ın ipine sarılmak gerekir. Toplu halde Sırat-ı Müstakim'de yürümek gerekir. Birbirimize yardım etmemiz gerekir. Allah yolunda hizmet etmeye çalışmamız gerekir ki Allah'ın bizim üzerimizdeki muradı gerçekleşsin. Sirat-ı Müstakim'de olalım. Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş olalım. Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle yaşadığı hayatı beraber yaşayabilelim. Tek başına İslam yaşanmaz. Din yaşanmaz. Kulluk yapılmaz. Fert olarak yap yapmamız gerekenleri vardır. Allah'ın emirleri vardır. Bir de cemaat halinde yapmamız gereken Allah'ın emirleri vardır. Eğer cemaat halinde olmazsak Allah'ın bu emirlerini yok saymış o ayetleri inkar etmiş oluruz. Gereksiz demiş oluruz. Yalanlamış oluruz ayetleri. Resulullah Efendimiz'in yaşadığını, sahabesiyle beraber yaşadığını ne yapmış oluyoruz? Yalanlamış oluyoruz. Allah bizi böyle bir şeyden muhafaza etsin. Ölçüyü söyledim biraz önce. Evet ölçüye göre bakıp eğer o cemaat asr-ı saadeti bulunduğu asırda yaşamaya çalışıyorsa işte o cemaat hak bir cemaattir. Değilse kendine göre eğer yorumları yapıyor, dini kendine uydurmaya çalışıyor, bir tek biz haktayız diyorsa oradan da uzak durmak gerekiyor. Ne demişler? Yarım doktor insanı candan eder, yarım alim de imandan eder. Ebedi hayatımızı ciddiye almamız lazım. En çok ciddiye almamız gereken ebedi hayatımızdır. Nasıl ki bir işi yaparken ciddiye alıyorsak, bir alışveriş yaparken ciddiye alıyorsak, kimse bizi kandırmasın, kandırılmayalım diyorsak, aynı şekilde ebedi hayatımızı kazanırken, dinimizi öğrenmeye çalışırken, evet, kandırılmamaya, Tuzaha düşmemeye, şeytanın, iblisin, nefislerin tuzahına düşmemeye dikkat etmemiz lazım. Allah hiçbir şekilde mazereti kabul etmez. Ya Rabbi bilmedim, anlamadım dersek bu mazereti bizden kabul etmez. Kurum sana akıl vermiştim. Bununla beraber seni, bunu anlayacak sana bir gönül vermiştim. Daha önce seni, sana şahit tutmuştum. Ben senin Rabbin değil miyim diye sana, seni sana şahit tutmuştum. Yetmedi. Bir de sana peygamber gönderdim, kitap gönderdim. Hiçbir şekilde yanılmayasın diye. Emin olasın diye. Allah'tan emin olmayacaksak kimden emin olalım? Eğer bir kul Allah'a karşı imanlıysa, ihlaslıysa, samimiyse o bilmelidir ki Allah ona mutlaka yardım eder. Mutlaka ona doğru yolu gösterir. Yeter ki o Hakka talip olsun. Rabbini istemiş olsun. Rabbine karşı ciddi ve samimi olmuş olsun. Rabbini ciddiye almış olsun. Rabbini seçmiş, tercih etmiş olsun. Allah onu seçer. Allah dilediğini zatına seçer buyurdu. Kim Allah'ı dilerse Allah da onu diler ve kendisi için zatına seçer. Kul olarak seçer. Aşığı olarak seçer onu. Eğer Böyle bir seçilmişlik yoksa böyle bir kendi kulun tercihinin olmamasından dolayıdır. Rabbini tercih edememesinden dolayıdır. Yani dünyayı istiyorum, üstüne böyle bir şeyler yapayım, ahireti de ver derse Allah'ı seçmemiş, tercih edememiş demektir. Allah bizi, kendisini, zatını, dostluğunu, rızasını, cemalini seçenlerden eylesin, tercih edenlerden eylesin inşallah. Selamlar diğer TV doğum gününüz, bira hizmetteki birinci yılınız ve gelecek yıllarınız mübarek olsun. Tüm insanları ve cinleri irşada vesile olmanızı Allah'tan dilerim. Hazreti Allah sizinle guru duyur. Hazretimin gönlüne selam selam. Ankara'dan selamlar Ümmeti Muhammed'e demiş. Allah razı olsun. Bizden de selam olsun inşallah. Selam ettiği bütün ümmeti muhabbetinde inşallah selam olsun. Selam Allah'ın ismidir. Selam kul için Allah'ın selametini istemektir. Cenneti istemektir. İnşallah birbirimiz için selam oluruz, birbirimiz için cennete vesile oluruz, Selamete vesile oluruz. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyici selam hocam aleyküm dizilerde çıkan kötü sahneleri izlemek veya bu tür filmleri izlemek zina giriyor mu diye sormuş efendim evet zina başka bir şey ama Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız Allah küçük günahlarınızı siler affeder mağfiret eder Evet. Sahabe sorduğunda yarasülallah küçük günahlar hangileridir? Evet. Böyle işte. Büyük günah zina işlemektir. Ötekileri gözün bakışı olsun. Bununla ilgili şeyleri duymak olsun. Gönlünden geçirmek olsun. Meşgul olmak olsun. Bunlar da zinanın küçük günahlarıdır. Eğer yanlış bir şey seyredersek Mutlaka gönlümüze bir leke gelir. Gönlümüze leke gelir. Allah ile aramıza perde olur. Nasıl ki Resulullah Efendimiz buyurdu bir günah işlediğinizde kalbinize bir leke gelir. Bir sevap işleyerek onu silin. Siyah bir leke buyurdu. Aynı şekilde böyle dizilerde, filmlerde yanlış şeyler seyrettiğimizde de gönlümüze bir leke gelir onu silmek gerekir, temizlemek gerekir. Neyle? Elbette ki istiğfarla, ile zikirle temizlemek gerekir. Ee, eğer bunu e, böyle yaparsak inşallah o kirin, lekenin gönlümüzü kaplamasına müsaade etmemiş oluruz. Ama televizyonu izlerken özellikle bizi Allah'a yönelten. Dönere şeyler seyretmek lazım, programlar seyretmek lazım, sohbetler seyretmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i dinleyip izlemek lazım. Hadis izleyip dinlemek lazım. Sahabenin hayatını dinleyip izlemek lazım. Ehlibeyt'i öğrenmek lazım oradan. Onların hayatını öğrenmeye çalışmak lazım. Yoksa böyle sadece dizileri seyretmiş. Evet, orada seyrettikleri gönlene bir leke verir ama asıl leke bu değildir. Asır leke başkadır yalnız. Bu leke bizi ötekinden perdeler, ötekini anlamamış oluruz. Hangi lekedir o? O leke Allah'tan ayrı kalma lekesi. Vakti, zamanı öldürme. Bir şeylere o diziye kurban etme hatası, günahıydır ki bu öteki günahtan çok daha büyüktür. Allah'ın kendisine verdiği hayat sermayesini, ömür sermayesini orada ne yapıyor? Orada heba ediyor. Eğer hikmetle bakıyor, oradan bir şeyler öğreniyorsa, heba etmiyor demektir. Allah'ın nuruyla, ferasetle bakıyorsa, oradan bir şeyler öğreniyorsa, evet, heba etmedi demektir. Yok sadece böyle onu muhabbet olsun diye izliyorsa, vakit geçsin diye izliyorsa, Böyle gereksiz şeyleri şeytanın o bize öğretmeye çalıştığı şeyleri filmden bize öğretiyorsa şeytanın tuzağına düşmüşüz demektir. Adım adım onu ileri götürür. Sonra bir de bakar ki o onda bir tutkuya dönüşmüş. Artık o dizi olmadan olmaz. En acil işi olsa bile mutlaka onu seyretmelidir. İşte şeytan onu tutukladı. Tutkuyu bu. Diziyle tutukladı onu. Kelepçeledi. Kelepçelemiş haberi yok. O dizinin saati geldiğinde, o filmin saati geldiğinde tutuklamış ya, alıp götürüp televizyonun önüne oturtur. Evet, şeytan bizi tutuklamasın. Biz evet, Rabbimizin aşkıyla, muhabbetiyle onun ipine sarılalım. Ne zaman, hangi saatte Rabbimizi tanıyabiliyorsak, Kur'an'ı dinleyebiliyorsak, bir şeyler öğrenebiliyorsak, işte, o bizi çekmelidir. Ekranın önüne, o televizyonun önüne, o bizi çekmelidir. O çekerse ne olur? Evet. Gönlümüz Rabbimize bağlanmış, şeytan bizden uzaklaşmış, bize güç yetirememiş demektir. Bu sefer şeytan ne yapar? Oradan adı koymak için çaba gayret sarf ettirir. Hatta, Başkalarının da buna böyle vesile eder, bizi oradan alıkoymaya çalışır. Bizde de düşen taviz vermemektir. Rabbimizi anlamak için, dinlemek için, tanımak için, sevmek için, iman etmek için, ona teslim olmak için, ona karşı edepli olmak için her anımızı değerlendirip, Öğrenmeye çalışmamız lazım. Anlamaya çalışmamız lazım. Öğrendiklerimizi, anladıklarımızı imana dönüştürmeye çalışmamız lazım. Ahlaka, amele dönüştürmeye çalışmamız lazım. Böyle yaparsak şeytanın gücü bize yetmez. Bizi başka tarafa sevk edemez. Bizi nefsani, şeytani şeylere sevk edemez. Gücü buna yetmez. Herkes kendi evinde denesin. Bir hafta boyunca güzel şeyler seyretsin. Artık ötekilerini seyrettikinde seyredemez olur. Onların ne kadar boş olduğunu, ne kadar kendisine yabancı olduğunu, ne kadar şeytanın helesi olduğunu oradan görür ve anlar. Ama içindeyken bunu göremez ve anlayamaz. İşte diziyi seviyoruz, onun için izliyoruz der ama yanılmıştır. Yanılıp yanılmadığını anlaması için önünde iki şıkkın olması gerekir. Eğer o batılsa yanına hakkı koyacak ki batılı anlasın. Eğer o karanlıksa aydınlığı da görecek ki karanlık olduğunu anlasın. Onun için eğer o çirkin bir şey ise yanlış bir şey ise zararlı bir şey ise bu durumda güzel bir şeyi yanına koyacak, hakkı yanına koyacak, güzelliği yanına koyacak ki onu anlamış olsun. Yoksa tek taraftan baktığında evet, yanlışa da güzel der, çirkine de güzel der. Güzere de güzel der. Hiç fark etmez. Evet. Efendim Duduz Zarifoğlu, İstanbul. Selamun Aleyküm hocam. Kızımın evet, rahatsızlığını selam. daha önce söyledim size. Cigerlerinden rahatsız ama şimdi de korkuyor. Halsiz bitkin. Doktora da götürüyoruz. Bir şey çıkmıyor. Dualarınızı bekliyorum hocam. Sizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Allah razı olsun, Allah şifa versin. Evet, Ciğerlerinden rahatsızsa elbette ki doktora gidilmesi gerekir. Verilen ilaçları yerinde kullanmak gerekir. Buna beraber asıl onun başka bir şeye daha ihtiyacı vardır. Onun sevgiye ihtiyacı vardır, güvene ihtiyacı vardır. Güvene ve sevgiye. Yani manevi güce ihtiyacı vardır. Manevi desteğe ihtiyacı vardır. Bu manevi gücü, desteği, sevgiyi alacağı bir tek Allah'tır. Evet. Allah'a yönelecek, Allah'a dönecek, sahibim sensin diyecek, ona güvenecek, o gücü alacak. O gücü alınca iyileşme evet, on kat daha hızlı gerçekleşir. iyileşme. Yani eğer altı ayda iyileşecekse evet, altı günde iyileşir. On günde iyileşir. Kendini toparlar. Ona güç lazım. Manevi güç, manevi kuvvet lazım. Yani doktorların tabiriyle ona moral lazım. Morali ne kadar yüksek olursa o kadar çabuk onu atlatır, iyileşir. Evet, İnşallah e, kardeşimiz söyler e, kızına. Ona biraz moral vermeye çalışır. Rabbine güvensin. Her şey Allah'ın takdiridir. O takdir etmedikçe ağaçtaki yaprak düşmez. Hiç kimse de ölmez. Ecel gelmedikçe hiç kimse de ölmez. Onun için hayatımızı, kendimizi Rabbimize bırakmamız lazım. Teslim etmemiz lazım. Ona güvenmemiz lazım. Yoksa gereksiz bir yükü yüklenmiş, gereksiz yere kendimizi sıkıntıya koymuş oluruz. Bu sıkıntının olmaması için evet, kendimizi ona teslim ediyoruz. Hastaysak, sen ne yaparsan güzel olur ya Rabbi diyoruz. Sen mutlaka bana ikram etmeyi dilemişsin. Bu senin bana ikramındır diyoruz. Evet, bunu böyle söylediğimizde eee hastalığı görmüyoruz. Görmememiz gerekir. Görürsek, görürsek o bizi altında ezer. Onun için e, normal hayatını sürdürmeye çalışması gerekir, devam ettirmesi gerekir. Yine aynı şekilde e, çevresiyle nasıl bir diyaloğu varsa onu sürdürmesi gerekir. Yoksa böyle yatıp ben hastayım derse hastalık ağırlaşır. Ben iyiyim demesi gerekir. Moralinin düzgün olması gerekir. Olsun. Allah vermişse o da güzeldir. Dediğinde görecek ki o gücü, kuvveti kazanır. Bir an önce iyileşir inşallah. Allah şifa versin. Allah bütün hastalarımıza şifa versin inşallah. Hem devamla Dudu Zarifoğlu demiş taptığım tapu bozulmaz. Mevlamın yaptığı yapı 12 burç üstünde, 48 kapıda da açılan iki güle benzersin. Güller senden olsun. Allah senden razı olsun hocam demiş Allah razı olsun. Mümin, müminin aynasındadır. aynasıdır Dolayısıyla bakarken herkes kendini görüyor. Kendi güzelliğini görüyor. Bize de düşen aynı şekilde kardeşlerimizde ayna olmaktır. Efendim Deniz Karadag hayırlı geceler hocam. Hayırlı geceler. Bu hafta 4 sorum olacaktı. Birincisi efendim insan hiç sevmediği bir huyunu veya davranışını nasıl terk eder? Ben çok defa niyet edip denememe rağmen olmuyor. Bir türlü vazgeçemiyorum. İstemeden de olsa yapıyorum. Sizce ne yapmalıyım? Evet. Bir izni söyledim. Eğer nefis teskiye olmazsa Kötü huyu bırakmak demek nefsin teski olması demektir. Nefsin o kötü huyudan temizlenmesi demektir. Aynı şekilde o kötü huyun yerine güzel bir huyun, güzel bir ahlakın gelmesi demektir. Bunun için mutlaka mürşid-i kamil gerekir. Mürşid-i kamille yürüyüp yolculuk yapmak gerekir. Öyle bir anda olacak şey değildir. E, tabi olup yürümeye başlayınca yavaş yavaş temizlenir. Yavaş yavaş o gücü, o kuvveti kendinde bulur. Onun temizlenmesi için, o hatayı yanlışı yapmamak için kendinde güç ve kuvvet bulur. Bu kuvvet iman kuvvetidir. Aşk kuvvetidir. Muhabbet kuvvetidir. Bu meleki bir e, kuvvettir. Onu bulacak inşallah. Kardeşimiz onu becerir inşallah. E, zaten yürümeye başlamış olacak inşallah. Efendim devamlı ikinci sorum da şöyle demiş. Namazdayken istemeden de olsa fark etmeden aklıma başka bir şey geliyor veya başka şeyler düşünüyorum. Kendimi namaza tam manada veremiyorum. Allah'ın bize şah damarından daha yakın olduğunu, secde anında duymam gereken aşkı, heyecanı ve hazzı alamıyorum. Acaba bir şeyleri yanlış mı biliyorum ya da yanlış mı yapıyorum? Sorun nerede bilmiyorum. Bu şartlarda namazım kabul oluyor mu? bu konuda beni ve benim gibi olan, olan diğer insanları bilgilendirirseniz çok iyi olur demiş efendim. Evet. Bu konuda e, bu, bir sorun vardır. Nerededir sorun? Sorun Rabbimizi e, tanıyamadığımızdan dolayıdır. Eksik tanıdığımızdan dolayıdır. Bir şeyi bilmek başka bir şey. O bilginin imana dönüşmesi başka bir şeydir. Yani Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Bunu bildik. Bunu her mümin, her Kur'an'ı okuyan veya dinleyen, iman eden herkes bunu bilir. Ama Allah'ın bu yakınlığını tatmak bambaşka bir şeydir. Tadınca bu imana dönüşmüş olur. Tatmayana kadar iman olmuş olmuyor. Ne olmuş olur? İlim olmuş olur. Bu konuda böyle bir bilgiye sahiptir. Ama imana dönüşmemiş. İmana dönüşebilmesi için tatması gerekir bunu. Rabbimizi tanıdıkça, El Esmaül Hüsna'sından tanıdıkça, onu anladıkça, onun o e, marifeti, Esmaül Hüsna'nın marifeti, bizde imana dönüştükçe, evet, onu anlarız. Sorun biter. Bütün sorunlar biter. Allah deyince, kendini Allah'ın huzurunda bilir ve tadar. Hatta her anda, Allah'ın buyurduğu gibi, nerede olursanız olun, ister tek başınızda, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu. İşte bu ayet onda tecelli ettiğinde, bu ayet onda imana dönüştüğünde tecelli ediyor. O zaman nerede olursa olsun unutmaz. Değil namazda ister başkalarıyla beraber olsun, ister tek başına olsun, onu unutmaz. Onun huzurunda olduğunu tadar. Bunu bize kazandıracak olan Hangi ibadettir? Namaz ibadeti en güzel şekilde bunu bize kazandırır. kazandırmalıdır. Namazımız kabul oluyor. Olmaz mı? Bunun için çaba gayret sarf ediyoruz. İnşallah namazımız bize bunu kazandırır, kazandıracak. Söyledim bir de evet, öğrenmeye çalışmak gerekiyor, anlamaya çalışmak gerekiyor. Özellikle Rabbimizi tanımaya, Rabbimize karşı marifet sahibi olmaya çalışmamız gerekiyor. Bunun için el-esma-ül-husna dersleri vardır ki bir kardeşimiz bu isimleri öğrendikçe, anladıkça o isimler onda imana dönüştükçe, aklaka dönüştüp amele dönüştükçe o kamil insan olur. O Rabbini anlamış, tanımış olur. Rabbinin huzurunda olduğunu tatmış olur. Gerçek manada iman etmiş olur. İnşallah kardeşimiz de eee Allah'ın isimlerini öğrenmeye çalışması lazım, dinlemeye çalışması lazım. Öyle ki iman edebilelim. Eksiklik, iman konuludur. Bilme değil, bildiklerimize iman etme meselesidir. Zaten yolculuk başlamıştır, inşallah devamında o da gelir. Eki sorusu daha var, onları da soralım inşallah. Soralım, arar, tabii. Efendim üçüncü sorum demiş. Benim çevremdeki herkes, hatta bazı akrabalarım Diyarbakır'da çok tamdan bir şeyhe inanıyor. Ona tabi olup tövbe ediyorlar. Bu şeyh muska da yapıyor. Muska için şehir dışından gelenler bile var. O derece namı var. Sizce şeyhin muska yapmak gibi bir vazifesi var mı? Bu şeyhe tabi olup tövbe edenlerin tövbesi kabul olur mu? Önce ameller niyete göredir. Ama niyet ne kadar düzgün olursa olsun, gittiğimiz yol eğer doğru değilse bizi maksuda ulaştırmaz. Evet, bu tövbe edince tövbesi kabul olur. Ama eğer gittiği yer, tabi olduğu yer yanlışsa oradan bir şey kazanamaz. Tam tersine çok şeyi kaybeder. Çok şeyi kaybeder. Biraz önce, ölçü verdim. Hak cemaatın ölçüsünü verdim. Dolayısıyla aynı şekilde müsliki hambinin de ölçüsünü vermiş oldu. Resulullah Efendimiz nüska yapmış mıdır? Yapmamıştır. Sahabe yapmış mıdır? Yapmamıştır. Yani biri gidecek. Ben gelmişim bana nüska yap, e, ne için? Rızkım daralmış, genişlesin. Evet, o da nüska yapıyor. Al senin bununla rızkın genişler. diye Allah'ın ortadaydır. Allah, dilediği kimse için rızkı daraltır, dilediği için genişletir, dilediğini hesapsız verir demedi mi? Yoksa gidin nuska mı yapın dedi. Onun için nuska yapmak şirktir. Nuska yapmak şirktir. Ona şeyh denmez, haşa. Niye eğer şeyh derken bir mürşid-i kastediyorsa, bir peygamber varisini kastediyorsa, bu peygamber varislerine mürşid-i hakaret değil midir? Onu alıp onun yanına koyuyorsun, nuska yapıyor, niye? Nuskayı niye yapıyor? Nuskayı yaparken para almıyor mu? Ne kadar para almıyorsa dese bile ne diyor? Döşeğin altına koy. Eğer o kadar marifeti varsa, o kadar cevher varsa, nuskayı yapınca eğer böyle rızık açılıyorsa, kızımın kaderi kapanmış diyor, nuskayı yap. Oğlumun kaderi kapanmış, niye? O mu takdir ediyor? Allah'ın ortağı mıydır? Öyle marifeti varsa kendi rızkını açsın. Niye üç kuruşa ediyor? Diyor? Milleti kandırıyor. Onun için nuska yapmak şirk bir kere. Yaptıran hangi konumdadır? Yaptıran bilmiyor. Yaptıran cahildir. Ama bildikten sonra eğer nüskadan bir medet beklerse, nuska yaptım oldu ya da olacak derse, o da aynı şekilde şirke düşmüş olur. Çünkü şifayı veren Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır. Takdiri yapan Allah'tır. İkramı yapan Allah'tır. Bizi koruyan Allah'tır. Muhafaza eden Allah'tır. En güzel isimler Allah'a aittir. Allah hiçbir kula, hiçbir ismini, hiçbir sıfatını hiçbir zaman teslim etmez. Kulun bütün gücü duasıdır. Böyle yapacağına dese ki şu duayı yap. Allah'a şöyle yalvar. Ben de sana dua edeyim desin. Eğer veli olsa, şeyh olsa, mürşid olsa böyle yapar, böyle yapmalıdır. Evet herkes haddini bilmelidir. Kimi kandırır? Cahilleri kandırır. Allah'ı bilmeyenleri kandırır. Tanımanları kandırır. Allah'ın mülkün sahibi olduğunu bilmeyenleri kandırır. Yok işte o da vesiledir. Böyle vesile olmaz. Böyle bir şey olsaydı önce bunu Resulullah Efendimiz yapardı. Yani Resulullah Efendimiz yapmadı. O bilmiyordu o öğrenmiş öyle mi? O biliyor. Evet böyle bir şey şirktir. Nüskayı yaptıranlar da farkında olmadan şirkeye bulaşmıştır. Yapan olursa tevbe etmelidir. İstiğfar etmelidir. Dese ki işte orada dua yazılılır. Orada ayet yazılılır. Ayet okunmalıdır. Dua da yapılmalıdır. Yazılıp hele boynuna asılmaz ya da suda eritilip suyu içilmez. Söyledim. Bir şey ki Resulullah Efendimiz yapmamıştır. O bidattır. O küfürdür. O şirktir. O bir hakkın yerine geçiyordur. Koymuşuzdur demektir. Evet. Bilmeden yapmışsak, tövbe ediyoruz, istihbar ediyoruz. Cehalet mazerettir. Ama onu yapan, onu biliyor. O Onun için cehalet, mazeret olmaz. Evet. Duada, ayette her neyse okunması gerekir. Kulun ihtiyacını Rabbine arz etmesi gerekir. Hocaya değil. Nuskaya değil. de değil. Evet, ona şey demek doğru değildir. Ne demek lazım? Nuskacı. Yani insanları kandırıp, dini kullanıp, insanları kandırıp para kazanan adam. Evet. Efendim izleyicimiz dördüncü sorusu son olarak. Evet. Keşke ama keşke gerçekleşse ama mümkün değil demiş. Şayet Peygamber Efendimiz bu zamanda gelecek olsaydı eğer ilk dikkatini çeken ve yadırgayacağı şey ne olurdu? Şimdiden Allah razı olsun geçmiş kurban bayramınız kutlu olsun demiş efendim. Allah razı olsun onların da bayramı kutlu olsun. Ama mümkün değil demiş. Mümkündür. Niye mümkün olmasın? Allah peygamberi varislerini neden gönderiyor? Yani bizi Allah'ın Resulünden bizi mahrum etti. O zamanda geldi onunla beraber olanlar kazandı. Şimdi biz ondan mahrum mi kalacağız? Haşa. Allah bütün kulları için Rahman ve Rahim'dir. Allah kulları arasında fark özetmez. Mutlaka o nurun her bir kuruna uğraşması için Allah gerekeni yapar. Gereken takdiri yapmıştır zaten. Resulullah Efendimiz gelse ne yapar? Resulullah Efendimiz gelse en yadırgadığı şey ne olacak? Buyuruyor. Resulullah Efendimiz sahabeye buyuruyor. Eğer ahir zamandakiler sizi görseler size deli derler. Size deli derler. Neden? O kadar Allah diyorsunuz ki, o kadar Allah'ın hesabını yapıyorsunuz ki, o kadar ahireti dünyaya tercih ediyorsunuz ki, canınızı, malınızı Allah'a kurban ediyorsunuz ki, size bunlar hayatı bilmiyor, bunlar işin işlerini bilmiyorlar deyip, bunlar delidir der. Onlar sizi görse, size deli derler. Siz onları görseniz, ahir zamandakilerini görseniz, bunlar iman etmemiş dersiniz. O kadar dünyaya dalmışlar ki, o kadar dünyanın peşine, peşinden koşuyorlar ki dünyayı o kadar ahirete tercih etmişler ki Nefislerini, nefislerinin arzularını, isteklerini o kadar Allah'a, Allah'ın rızasına, dostluğuna tercih etmişler ki Bunlar iman etmemiş dersiniz Görüntü bu En çok yadırgacağı şey de budur evet, bu, Bunlar nasıl insan? Bunlar nasıl hazreti insan? Bunlar kulluğu nasıl böyle anlamış? Kim bunları bu hale getirdi? Evet, en gelecek şey budur. Dolayısıyla, evet, kardeşimiz gelmesi mümkün değildir dedi ya, bütün peygamber varisleri mutlaka bunu böyle anlatır ve Allah'a böyle davet eder. Allah'ı kendi nefsimize tercih etmemiz gerektiğini, peygamberi her örneğe, her öndere, her rehbere tercih edip onu kendimize örnek almamız gerektiğini, ona tabi olmamız gerektiğini anlatır. Allah'ın kitabını, Kur'an'ı her kelama, her sözde tercih etmemiz gerektiğini, ahireti dünyaya tercih etmemiz gerektiğini, dünyayı ahirete kurban etmemiz gerektiğini anlatır, davet eder. Meleki şeyleri, güzel şeyleri, nurdan şeyleri, hayri, sevabi, iyiliği, güzelliği, şeytani şeylere, günaha, şirke, nifaka tercih etmemiz gerektiğini, dedikoduya, iftiraya tercih etmemiz gerektiğini, Söyler ve anlatır, bunu ortaya koyar. Bunu hayatıyla ortaya koyar. Bunu kendisiyle beraber olanlarla ortaya koyar. Evet. Dolayısıyla peygamber orada tecelli etmiştir. O cemaatte peygamber tecelli etmiştir. Her birinin üzerinde evet, Resulullah Efendimiz'in bir güzelliği tercih etmiş, tecelli etmiştir. Nasıl ki her bir sahabede Resulullah Efendimiz'in güzelliği tercih etmişse, tecelli etmişse, aynı şekilde bu zamanda da o nur tecelli etmeye, o güzellik tecelli etmeye devam eder. Evet, onun için bakarken ferasetle bakmak lazım, basiretle bakmak lazım. Resulullah Efendimizle burada beraber olmazsak ahirette beraber olamayız. Onu gönlümüze almamız lazım. Onun güzelliğine, ahlakına bürünmeye çalışmamız lazım. Onun yürüdüğü yolda yürümeye çalışmamız lazım. Aynı şekilde. Burada, dünyada hayatı yaşarken Allah ile beraber olmazsak Rabbim ne der deyip hesap yapmazsak hayatı öyle yaşamazsak Allah'ın rızasını insanların rızasına tercih etmezsek Allah ne der deyip Allah'ın ne dediğini, insanların ne dediğine tercih etmezsek evet, Rabbimizi kaybederiz. Ahirette Evet, ne burada ayet kelime de O gün Allah'ı dinlemeyenler, Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler, yalan sayanlar, ciddiye almayanlar, iman ettim deyip, gereğini yapmayanlarla Allah o gün konuşmayacak ve onlara nazar etmeyecek dedi. İşte en büyük ceza, bir insan için, bir kul için, en büyük ceza Rabbinin ondan küsmüş olmasıdır. Rabbinin onun yüzüne bakmamasıdır, onunla konuşmamasıdır. Niye konuşmuyor? O da dünyadayken onunla konuşmadı. Onun konuştuğunu dinlemedi. Rabbim ne der demedi. Ona bakmadı. Onun rızasına nazar etmedi. Onun dostluğuna, yakınlığına, onun sevgisine nazar etmedi. Onu tercih edemedi. O da Rabbini kaybeder. Allah bizi kaybedenlerden, Rabbini kaybedenlerden, insanlığını kaybedenlerden eylemesin inşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Kıymetli izleyenlerimiz inşallah kısa bir aradan sonra birlikteyiz.